İzül Furkan, Kur'an-ı Kerim'de açıklamalı meali. Nur Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 64 ayettir. Sure adını Nur ayeti denilen 35. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. Ayet Bu, İndirdiğimiz ve hükümlerinin tatbikini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye içinde apaçık ayetler indirdik. İkinci ayet Zina eden ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onlara karşı acıma hissi Allah'ın dinini tatbikte sizi etkisi altına almasın. Müminlerden bir grupta onların azabına, cezasına şahit olsunlar. Üçüncü ayet. Zinakar erkek, zinakar veya müşrik bir kadından başkasıyla evlenemez. Zinakar kadın da, zinakar veya müşrik bir erkekten başkasıyla evlenemez. Çünkü bu evlenme şekli müminlere haram kılınmıştır. Dördüncü ayet. Namuslu ve hür kadına zina suçu isnadında bulunup da sonra bu hususta dört şahit getirmeyenlere 80 deyine kurun ve onların şahitliğini ebedi olarak kabul etmeyin. İşte onlar yalancılıkları dolayısıyla fasıktırlar. Hükümler kadın ve erkek için aynıdır. Beşinci ayet Ancak hükm olunan bu cezaların infazından sonra tevbe edip düzelenler hariçtir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Altıncı ayet. Eşlerine zina suçu isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onlardan her birinin dört şahit yerine kendi şahitliği, kendisinin hakikaten doğru sözülerden olduğuna dair dört defa Allah'a yemin ederek şahitlik etmesidir. Yedinci ayet. Beşinci de eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Sekizinci ayet Kadının da o kocasının hakikaten yalancı olduğuna dair Allah'a yemin ederek dört defa şahitlik etmesi azabı cezayı kendisinden giderir. Dokuzuncu ayet Beşinci de o kocasının söylediğinin doğru olması halinde Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesidir. Artık hakim bu karı kocayı boşar. 10. ayet. Ya üzerinize Allah'ın lütfu, rahmeti olmasaydı ve hakikaten Allah tevbeleri çok kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nece olurdu? 11. ayet. O iftirayı uydurup çıkaranlar şüphesiz içinizden münafık olan küçük bir gruptur. Siz onu kendiniz için şer sanmayın. Bilakis o sizin için bir hayırdır. Onlardan herkese kazandığı günah nispetinde ceza vardır. Onlardan elebaşılık yapıp o günahın büyüğünü yüklenen Abdullah bin Ubey içinde büyük bir azap vardır. 12. Ayet Erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarında iyi bir zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? 13. Ayet Onlar iftiralarına dört şahit getirmeli değil miydiler? Madem ki şahitleri getirmediler, o halde onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. 14. Ayet Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinize olmasaydı, ''İçine daldığınız dedikodu yüzünden size kesinlikle büyük bir azap dokunurdu.'' 15. ayet ''O zaman siz onu dilden dile aktarıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi ağzınızda geveleyip duruyor ve bunu basit bir şey sanıyordunuz. Halbuki o Allah'ın yanında çok büyük bir günahtır.'' 16. ayet ''Onu işittiğiniz zaman bunu söylememiz bize yakışmaz.'' Haşa! Bu büyük bir iftiradır deseydiniz ya. 17. ayet Eğer iman edenlerseniz onun iftiranın benzerine dönmenizi Allah size ebedi olarak yasak ediyor. 18. ayet Allah size ayetleri açıklıyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 19. ayet Hayasızlığın... Serbest bırakılıp müminler içinde yayılmasını arzu edenler için gerçekten dünyada ve ahirette acıklı bir azap vardır. Bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. 20. Ayet Eğer üzerinize Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı ve Allah pek şefkatli ve merhametli bulunmasaydı hemen cezanızı verirdi. 21. Ayet Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımları ardında giderse, şüphesiz ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer sizin üzerinize Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, asla hiçbiriniz temize çıkamazdı. Fakat Allah, dediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitendir, bilendir. 22. Ayet Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere, mallarından bir şeyi vermekte kusur etmesinler. Hatalarını affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 23. Ayet Hiç şüphesiz, namuslu, iffetli, fenalıklan habersiz mümin kadınlara... Zina suçu atanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. 24. ayet O gün kıyamette, dilleri, elleri ve ayakları dünyada yapmış olduklarına şahitlik edecektir. 25. ayet O gün Allah, onlara hak olan cezalarını tas tamam verecek ve onlar da Allah'ın hak ve adaletli olduğunu açıkça bileceklerdir. 26. Ayet Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara, temiz iyi kadınlar temiz iyi erkeklere, temiz iyi erkekler de temiz iyi kadınlara uygundur. Bu temiz olanlar onların söyledikleri iftiradan uzaktır. Onlar için mağfiret ve cennette cömertçe bir rızık vardır. 27. Ayet Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere ve odalara girerken izin almadan ve sahiplerine seslenip selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Herhalde bunu düşünüp anlarsınız. 28. Ayet Eğer orada bir kimse bulamazsanız size izin verilinceye kadar içeriye girmeyin. Eğer size geri dönün müsait değiliz denilirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir harekettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. 29. Ayet İçinde oturulmayan fakat sizin için bir faydalanma bulunan evlere ve odalara girmenizde üzerinize bir günah yoktur. Allah açığa vurduğunuzu da gizlediğinizi de bilir. 30. Ayet Mümin erkeklere söyle. Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ve mahrem yerlerini ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir harekettir. Hiç şüphesiz Allah onların yaptıklarından haberdardır. 31. ayet. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Mahrem yerlerini korusunlar. Zinetlerini, zinet sayılan yerlerini meydana çıkarmasınlar göstermesinler ancak kendiliğinden görünen el yüz bu emrin dışındadır başörtülerini yakalarının üstüne kadar boyunlarını örtecek şekilde koysunlar zinet ve zinet sayılan yerlerini kendi kocalarından veya babalarından veya kocalarının babalarından veya kendi oğullarından veya kocalarının oğullarından veya kardeşlerinden veya kardeşlerinin oğullarından veya kız kardeşlerinin oğullarından veya, kardeşlerinin oğullarından veya kendi mümin kadınlarından veya ellerinin altındaki sahip oldukları cariyelerinden veya kadına ihtiyaç duymayan tamamen şehvetsiz, erkek hizmetçilerinden veya kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayacak çocuklardan başkasını açıp göstermesinler. Gizledikleri ziynetlerinin bilinmesi için ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin ve emirlerini yerine getirin ki kurtuluşa eresiniz. 32. Ayet İçinizdeki bekarları köle ve cariyelerinizden salih, evlenmesi uygun olanları evlendirin. Eğer fakir iseler, Allah lütfuyla onları zengin eder. Allah lütfu ve ihsanı geniş olandır. O her şeyi bilendir. 33. ayet Evlenme imkanı bulamayanlar da, Allah kendilerini lütfundan zengin edip, imkan verinceye kadar, iffetli, namuslu kalsınlar, haramdan sakınsınlar. Ellerinizin altındakiler, köle ve cariyelerden mükatebe, hür olmak için kazanıp bedel ödeme isteyenlerle, eğer onlar için bir hayır görüyor, bunu yapabileceklerini düşünüyorsanız, hemen yazılı olarak sözleşin. Allah'ın size verdiği maldan onlara da verin. Yardımcı olun. Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için, özellikle namuslu kalmak isterlerse, cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa, şüphesiz ki Allah, Zorlanmaları sebebiyle Onları çok bağışlayan Çok merhamet edendir 34. ayet Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan Ayetler Hem sizden evvel gelip geçmişlerinden Misaller Hem de Allah'ın emirlerine uyup Azabından korunanlar için bir öğüt indirdik 35. ayet Allah göklerin Yerin her şeyin nurunu Aydınlığını verendir Onun nurunun misali bir hücre içindeki kuvvetli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki, Güneşin doğduğu yere de, battığı yere de, Nispeti olmayan, mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun, zeytinin parlak yağı, kendisine bir ateş değmese bile, Neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı pırıl pırıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir. 36. Ayet O lamba Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde ve mescitlerdedir ki, onların içinde sabah akşam onu tesbih eder. 37. Ayet İşte nice adamlar vardır ki, Onların ne ticaret ne de alışveriş, Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar dehşetinden, kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. 38. Ayet Çünkü Allah kendilerine yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. 39. Ayet İnkar edenlerin, küfre sapanların iyi sandıkları amelleri ise, düz arazide ufukta görülen bir serap gibidir. Uzaktan parıldar, susuyan onu su zanneder. Nihayet onun yanına vardığı zaman hiçbir şey bulamaz. Ve tıpkı bunun gibi, o kafirlerin ahirette eli boşa çıkar da, yanında sadece Allah'ı bulur. O da, ...onun hesabını eksiksiz görür. Allah hesabı çok çabuk görendir. 40. Ayet Yahut o inkarcıların amelleri... ...engin bir denizdeki karanlıklar gibidir ki... ...onu bir dalga kaplar. Onun üstünden diğer bir dalga... ...onun üstünden de koyu bir bulut... ...ve böylece karanlıklar üstünde karanlıklar. Orada bulunan kimse elini çıkarsa... ...neredeyse onu bile göremez. Allah... Kime niyet ve ameline göre bir nur, hidayet ve ışık vermemişse artık onun için bir nur, hidayet ve ışık olamaz. 41. ayet. Görmez misin ki göklerde ve yerdekiler ve havada kanat çırparak uçan sıra sıra kuşlar bir saat Allah'ı tesbih ederler. Her biri duasını da tesbihini de kesin şekilde bilir. Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. 42. ayet. Göklerin ve yerin mülkü ve idaresi Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. 43. Ayet Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yığar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir, dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı, neredeyse gözleri kör eder. 44. ayet Allah, gece ile gündüzü peş peşe getirerek, uzatıp, kısaltarak, evirip, çeviriyor. Hiç şüphesiz bunda, hakikatleri gören basiret sahipleri için, elbette bir ibret vardır. 45. ayet Allah, türlerine göre, her hayvanı, Önce kendi şekil ve özellikleriyle ana maddesi sudan, nutfeden yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerine sürünerek yürür, kimi iki ayağı üzerinde yürür, kimi de dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. 46. Ayet Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. 47. ayet Münafıklar Allah'a ve Resul'e inandık ve itaat ettik derler. Sonra içlerinden bir grup bunun arkasından yüz çevirir. İşte onlar inanmış değillerdir. 48. ayet Onlar aralarında hükmetmek için Allah'a ve Resul'ün hükümlerine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki Onların bir kısmı hemen yüz çevirir. 49. Ayet Şayet hak, bu emir ve hükümler kendileri lehine gözükürse itaat ederek ona gelirler. 50. Ayet Onların kalplerinde bir inkar hastalığı mı var? Yoksa şüphe mi ettiler? Yoksa Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık edeceğinden mi korktular? Hayır, asıl onlar kendileri zalimdirler. 51. Ayet Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. 52. Ayet Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa işte asıl kurtuluşa erenler onlardır. 53. Ayet eğer kendilerine, münafıklara emredersen, mutlaka savaşa çıkacaklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin ederler. De ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzel bir itaattir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 54. Ayet De ki, Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, Artık onun üzerine düşen, Sadece kendisine yüklenen vahyi duyurma ve açıklama görevidir. Sizin üzerinize düşen de, Size yüklenen itaat görevidir. Eğer ona itaat ederseniz, Doğru yolu bulursunuz. Peygamberin üzerine düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. 55. Ayet Resulüm, Allah sizden iman edip de, Salih amel işleyenlere vaat etti ki, Kendilerinden öncekileri, Kafirlerin yerine hükümran kıldığı gibi, elbette onları da dinlerini ve kitaplarını tahrif edenlerin yerine yeryüzünde hükümran yapacak, devlet hilafet verecek, onlar için beğendiği dinlerini, İslam'ı mutlaka kendileri için iktidar yapıp sağlam temellere oturtacak ve korkularının ardından onları kesinlikle tam bir güvene erdirecektir. Çünkü onlar hiçbir şeyi bana ortak koşmadan kulluk ederler. Artık kim bundan sonra nankörlük ederse, işte onlar yoldan çıkan fasıkların ta kendileridir. 56. Ayet Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. 57. Ayet Sakın ha o inkar edenlerin yeryüzünde Allah'ı aciz bırakan kimseler olduklarını zannetme. Onların varacağı yer ateştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. 58. Ayet Ey iman edenler! Köle ve hizmetçi olarak ellerinizin sahip olduğu kimseler... ...ve sizden olup da henüz buluğa ermemiş küçükler... ...şu üç vakitte odanıza girmek isterlerse... ...sizden izin istesinler. Sabah namazından önce... ...öğleyin istirahat için elbiselerinizi çıkardığınız zaman... Ve yatsı namazından sonra. Çünkü bunlar sizin üstünüzün açılabileceği üç mahremiyet vaktidir. Bunlardan başka zamanlarda girmelerinde size de onlara da bir günah yoktur. Onlar hizmet için yanınızda dolaşabilir, birbirinizin yanında olabilirsiniz. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 59. Ayet Çocuklarınız buluğ çağına ulaştıkları zaman, kendilerinden önceki büyüklerin izin istedikleri gibi, onlar da yatak odasına girmek için izin istesinler. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 60. Ayet Hayızdan kesilmiş, doğurganlık vasfını kaybetmiş, evlilik, ümit ve arzusu kalmamış ihtiyar kadınlara gelince... Zinet ve zinet sayılan yerlerini göstermeyerek, süslenip bir çekiciliğe başvurmayarak, dışarıda giydikleri elbiselerini çıkarmalarında, kendileri için bir günah yoktur. Ama sakınmaları ve örtünmeleri, kendileri için daha hayırlıdır. Allah, her şeyi işitendir, bilendir. 61. Ayet Bekçi olarak bırakıldıkları evlere izinsiz girmede, ihtiyaçlar olan yemeği yemede, görme özürlüğe, Topala ve hassaya bir günah olmadığı gibi size de kendi evlerinizden yahut babalarınızın evlerinden yahut annelerinizin evlerinden Yahut erkek kardeşlerinizin evlerinden yahut kız kardeşlerinizin evlerinden yahut amcalarınızın evlerinden Yahut halılarınızın evlerinden yahut dayılarınızın evlerinden yahut teyzelerinizin evlerinden yahut anahtarlarına sahip olup çalıştığınız evlerden yahut dostlarınızın evlerinden yemenizde bir günah yoktur. Güven ve meşru ölçüler dahilinde bir arada toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de üzerinize bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından bereket ve güzel bir sağlık dileği olarak kendi ev halkınıza kimse yoksa kendi evinize selam verin. Allah size ayetleri böylece açıklıyor ki, Düşünüp anlayasınız. 62. Ayet Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne tam inananlar ve o Resul'le beraber topluca veya topluma ait bir iş için bulundukları zaman ondan izin alıncaya kadar ayrılıp gitmeyenlerdir. Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne tam inananlar ve o Resul'le beraber topluca veya topluma ait bir iş için bulundukları zaman... Ondan izin alıncaya kadar ayrılıp gitmeyenlerdir. Resulüm, doğrusu senden izin isteyenler, Allah'a ve Resulüne gerçek anlamda inanan kimselerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istedikleri zaman, onlardan dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 63. Ayet Peygamberin sizi çağırmasını, Birinizin diğerini çağırması gibi tutmayın. Hemen koşun. Allah sizden birbirinin arkasına saklanarak... ...savışıp gidenleri kesinlikle bilir. Peygamberin emrine aykırı davrananlar... ...kendi başlarına bir bela gelmesinden... ...veya kendilerine acıklı bir azabın çarpmasından sakınsınlar. 64. Ayet İyi bilin ki göklerde ve yerde olanlar... ...şüphesiz Allah'ındır. O sizin ne iş ve inanç üzerinde olduğunuzu bilir... Kendi huzuruna döndürülüp götürüldükleri gün, onlara yaptıkları şeyleri haber verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Nur Suresini Dinlediniz Ali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özku